Alhamdulillahirobbilalamin, wassallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita tidak mempunyai kajian yang terperinci mengenai bab ini, kita masih boleh mengambil kesimpulan bahawa bab ini adalah satu bab yang penting. Kita boleh mengambil kesimpulan bahawa bab ini adalah satu bab yang penting. Kita boleh mengambil kesimpulan bahawa bab ini adalah satu bab denen penting. Kita boleh mengambil kesimpulan bahawa bab ini adalah Nazmında bize demiş ki وَالْنَدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ Nedb o şeydir ki وَالْنَدْبُ Nedb ma o şeydir ki Fî fi'lihi Onun fiilinde vardır الثَّوَابُ sevab وَلَمْ يَكُنْ Yoktur fi terkihi Onun terkinde Al-iqabu İqab yoktur Yani bu şekilde tanımlamış. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Niye vacipten sonra mendubu zikretti? Yani neden? Hani vacipten sonra niye haramı değil de, niye vacipten sonra işte mekruhu mübahah değil de, vacipten sonra niye mendubu getirdi? Şimdi usul-ül kitaplarına baktığımız zaman, teliflere baktığımız zaman kimi alimler? Şer'i احkamı sayerken mesela vacipten sonra direk haramı zikretmiş. Kimi alimler vacipten sonra direk neyi zikretmişler? Mendubu zikretmişler. Sebep çünkü mendub ile vacibin ortak olduğu bir nokta var. Öyle mi? Mendub ile vacibin ortak olduğu bir nokta var. Nedir o ortak oldukları nokta? Yapmadığın Vacip de, mendub da yapıldığı zaman sahibini alır. Sevap alır. Öyle mi? Ama vacible mendubun ayrıldığı nokta ne? Vacib'in terkinde ikab vardır ama mendubun terkinde ikab yoktur. Bu itibarı gözeterekten bazı alimler ne yapmışlar? Bazı alimler ee, mendubu vacib'in akabinde zikretmişler. Bazıları ise mendubun akabinde haramı zikretmişler. Niye? Şey Estağfurullah vacib'in akabinde haramı zikretmişler. Niye? Çünkü vacib ile haramın ittifak ettiği bir nokta vardır. Nedir? Vacip ile haramın ittifak ettiği nokta nedir? Terkinde. Haramın terkinde ikab vardır. Vacip. vacip ile mendubun terk, vacip ile mendubun, vacip ile haramın ittifak ettiği nokta ikisinin de fiilinde cezim vardır. Birinin nehyinde cezim vardır, birinin talebinde cezim vardır. Yani ikisinin siyası ortaktır. İkisi de cezim ifade eden bir siyagayla ne olmuştur? Varit olmuştur. Birinde yapma diyor, cezmen. Terk yani, kesin bir dille. Birinde yap diyor, kesme. Emir sigaları bir olduğu için cezm olduğundan dolayı bunu bunun peşine getirmişler. Şimdi diyeceksiniz bunun bize bir faydası var mı? Bunu bilmenin faydası var. Ne tür bir faydası var? Kitapları okurken rastgele bir gözlükle değil, öyle değil mi? Sıralamaların, yazılış şekillerindeki ince noktaları fark etmek. Bu da ancak kimler için olabilir? Öyle mi? Okuduklarını gerçekten bir ilim talebesinin okuması gerektiği şekilde, şekilde okuyanlar için olabilir. Yoksa normal e, kitaplarda göz sporu, göz zimnastiği yapan adamların böyle bir şeyi fark etmelerinde değildir. Böyle bir şeyi fark etmeleri mümkün değildir. Şimdi metnimize geçelim. Bismillah. Şimdi biz dedik ki metninde وَالْنَدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ أَلْسَّوَابُ مَا فِي فِعْلِهِ أَلْسَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ اِقَوْهُ Şimdi ve nadbu nadet mandub ma fi fi'lihi es-sawabu fiil inde sevap olandır ne çıktı şimdi bundan nasıl haram ve mubah doğru mu mubah neydi mubahtanı neydi velaysa fi'l mubah min sevabihi فِيْلَ مُوَتَرْكَنْ بَلْ وَلَا عِقَابِ Tamam mı? Mübah nedir? Fiilinde de, şeyinde de, o zaman bunun fiilinde sevap var. Ne çıkmış oldu burada? Mübah. Haram neydi? وَدَابِتُ الْمَكْرُوهُ عَكْسُمَا نُدِبْ كَذَلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُمَا يَجِبْ Haram nedir? Haram da e, vacibin tam aksidir. Öyle değil mi? Vacib o zaman haram nedir? Haram da fiilinde sevap şeydir terkinde ikab, fiilinde ikab olandır. Öyle mi? Haram. Bu ikisi çıktı mı? Çıktı. وَلَمْ يَكُمْ ف۪ي تَرْكِهِ اِقَابُ dediğinde, onun terkinde ise ikab yoktur. Ne çıktı bununla beraber? Vacip? Evet. Başka? Bir bak, başka. Peki, mekruh. Mekruhu ne çıkardı? Mekruh nedir? Terk edildiğinde sevap olan yapıldığında ceza olmayandır. Bak terk edildiğinde sevap olan. Öyle mi? Mendugu terk ettiğimizde sevap var mı? Yok yaptığımızda sevap var. Öyle mi? Bu yönüyle de ne çıkmış oldu? Yani ikisinin mecmuuyla da mekruğu çıkarmış oldu. Tamam? O zaman bu tanım ne yaptı? Kendi içerisinde mübahat topladı ama bunları ne yaptı? Bunları ise çıkardı. Anlaşıldı mı? Çıkarma nasıl çıkardığı anlaşıldı öyle değil mi? O zaman şimdi biz sorsam desem ki İmam Cüveyni'ye göre, İmam-ı Haramayn'a göre mendubun tanımı nedir? Mendubun tanımı şudur. Ma'yusabu fa'iluhu ve la yu'aqabu tarikuhu. Tamam? Bu kimin tanımıdır mendub için. Yani bu metinden çıkardık bunu değil mi? Zaten düz şeyinde de böyledir. Şeyin tanımı budur. Mendubun tanımı budur. Anlaşıldı yani. Metinle ilgili şey, e, beyitle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Beytin kendisiyle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok, tamam. O zaman şimdi bir, birinci meselemiz nedir? Mendubun lugat ve istelahi olarak tanımlanmasıdır. Mendubun lugat ve istelahi olarak tanımlanması. Lugat olarak mendub nedir? Logat olarak. Mendub. Bir defa Mendub kelimesi nesi aslındadır? Ism mef'ul, öyle mi? Doğrudur. Peki aslı nedir? Ne delidir? Peki ne de beni kelime manası nedir? Ne di beni? Kelime manası da'adır. Tamam Da'a. Bazı alimler demişlerim da'a mutlaka. Yani mutlak olarak bir insanın bir insanı çağırması Arap lügatında nedibedir. Bazı alimler de demişler ki hayır, mühim olan bir işe çağırması nedibedir. Yani sen normal bir işe çağırırsan bir adamı mesela dersin ki دَعَوْتُ Ben onu çağırdım. Öyle mi? Ama mühim olan bir şeye çağırıyorsan onu نَدِبْتُ veya تَدَبْتُ diyeceksin. Tamam mı? Onu çağırdım. Yani bu kelimeyi kullanacaksın mühim olana, buna da bunu kullanacaksın. Niye bunu söylemişler? Tak ki çünkü Tidak bertanya kepada saudara mereka apabila mereka membutuhkan bantuan. Mereka tidak bertanya kepada saudara mereka. Mereka tidak bertanya kepada saudara mereka apabila mereka membutuhkan bantuan. Mereka tidak bertanya kepada saudara mereka. Tidak bertanya kepada saudara mereka. Tidak bertanya kepada saudara mereka. Tidak bertanya kepada saudara mereka. Tidak bertanya Yani çağırdığı şey için delil istemiyorlar. Tamam? Burada e, nedir kelimesi için niye demişler burada mühim bir işe çağırmanın delleti? Çünkü bu şiiri şair işte bir kavminden bir adamın develeri çalınmış. Öyle mi? O da kardeşlerini şeye çağırmış. Gelin bana yardım edin. Falan kavim benim develerimi çaldı. Gidelim o falan kavimden develerimi alalım. Leyse eluna akha wa khakum hina yandubuhum linna'ibati ala ma qala burhanu. Tamam? Şair de bu manzarayı görünce Bunun üzerine bu şiiri söylemiş yani. yani ne güzel bir yardımlaşma örneği. Hiç kardeşlerine niye çağırıyorsun? E neye gidiyoruz? Falan sormuyorlar. Musibete çağırdığımı devam ediyorlar. Burada demiş çok mühim bir meseleye çağrıldığı için şair ne debe kelimesini kullanmış. Tamam mı? Ne debe kelimesini. Diyecekseniz mühim olan şey ne burada? Öyle mi? Deve Araplar için ekmek su demek. Öyle değil mi? Sizin için şu anda bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama deve Araplar için ekmek demek su demek. Ondan dolayı bu işe mühim demişler. Istılahta tanımı nedir? Istılahta birinci tanımını yaptık işte. Bu birinci. Zaten ezberinizde olan. Ve la duman fi fi'li yetwabu ve lem yekun fi tarkihi iqabu. İkincisi bunun nesir olarak yazılması nasıl? Ma yusabu fa'iluhu ve la yuaqabu tarikuhu. Tamam? Bazı âlimler de demişler ki mesela bu bunu eleştirmişler. Tamam? Bu yazmış olduğumuz tanımı eleştirmişler. Demişler ki yani siz böyle diyorsunuz ama Biz geçen dersimizde de söyledik değil mi? Nice e, mendubu yapan adam vardır, ecir almaz. Nice mendubu terk eden adam vardır. Öyle mi? İkab e, alır. Nice mendubu terk eden adam vardır, Allah azze ve celle onu cezalandırır. Nice mendubu yapan adam, mesela mendubu küçümseyerek yap, yapmasa bir adam terk etse ceza almaz mı? Peygamberimizin sünnetini bir adam küçümseyerek terk etse. Sünnet namazı neymiş falan dese mesela. Bırak ceza almayı kafir olur zaten. Öyle değil mi? Veyahut da diyelim bir tane adam yapıyor sünnet namazları, gece namazları, oruçlar falan ama hepsi heba-i mensura oluyor. Niye? Çünkü ihlas yok. Öyle mi? Çünkü kişide ihlas yok. Demişler onun için bu yanlıştır. Biz demişler gelin bunu şöyle değiştirelim. مَا يُمْدَحُوا فَاِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ Demişler. Tamam. Yani مَا يُمْدَحُوا fa'iluhu faiden meth edildi ve la yezmu tarikehu tarikini zem edilmediydir. E alimler demiş sizin aynı aynı şey sizin için de geçerli. Nice yapan vardır meth halmaz. Öyle mi? Nice terk eden vardır zem alır demişler. Ne demişler? O zaman demişler gene şöyle düzeltelim bunu. Mayyum dahu fa'iluhu ve la yezmu tarikehu şerhan demişler. Tamam? Yani bir defa demiş kim kimi övüyor, kim kimi yeriyor, kim kimi cezalandırıyor? Sizin tanımınızda belli değil. Ama biz şer'en kaydını eklediğimiz zaman, öyle mi? Şeriat oldu. Yani şeriat eleştiren de, şey de şeriattır. İmtisalen kaydını koyduğumuzda ihlasla yapmasına delalet etti. Anlaşıldı? İmtisalen, imtisalen nedir? Yani Allah'ın emrine boyun eğerek, Allah istediğinden dolayı kişi riyayla, gösterişle değil yaptığını dediler. Biz bunu kastettik dediler. Bazıları da dediler ki, yani sizin bu yaptığınız normalde bir sürü eleştiri aldı. Doğru mudur? Yani sizin bu yaptığınız bir sürü eleştiri alır. Biz en iyisi demişler, farklı bir yönle bunu tanımlayalım. Bunu hakikatiyle bunu tanımlayalım, semeresiyle. Sizin bu yaptığınız semeresidir. Doğru mudur? Yani vacibi yaptın mı, ondan ecir alıyorsun, terk ettin bizi ama bu semeredir. Bu vacibin bizzat kendisi midir, şey estağfurullah, mendubun bizzat kendisi midir? Mezdub mendubun bizzat kendisi. Sana sorsam desem mendub nedir? mendub e, savater e, zam edilmemektir mendub bu mudur dedi demişel ma talabe el shari'u fi'lihi talaban gayra jazime tamam ma talabe ma o şeydir ki talabe talabeti el shari'u shari' fi'lihi onun fiilini talaben talep ile gayr ama jazim değil bak şimdi şeyden ayrıldı öyle mi kimden ayrıldı vacipten ayrıldı vacip neydi ma talabe el shari'u taleben cazimen kesin bir dil ile şarehin istedi, diyor. yapacaksın diye. şeye de yap diyor ama kesin bir dille demiyor, istersen de terk et diyor doğru mudur? Doğrudur bazıları da şeyi bu şekilde tanımlamışlar tamam mı? Bazıları da mendubu bu şekilde tanımlamışlar eğer bu tanımı kabul edeceksek yani bu tanımı zikredeceksek buna mutlaka neyi eklememiz lazım? şer'eni ve intisaleni eklememiz lazım ve efdal olan da Sevap ve ikab değil, eftar olan da nedir? Medeh ve zemdir. Çünkü daha geneldir medeh ve zem değil mi? Medeh sevabı da kapsar, öyle midir? Ee, onun için insan medh edilir ama sevap almayabilir. Yani mesela biz namaz kılarken de namaz vacipleri görürken görmedik. Adam vacibi yapıyor, zimmetinden düşüyor ama sevap yok. Doğru mudur? Yani her yapılan güzellik insana sevap getirecek diye bir kayda yok. Velev ihlasla yapsa bile. Doğru mudur? Tam eda etmese, güzel bir şekilde yerine getirmese Sevap almıyordu adam. Öyle midir? Öyledir. Onun için en güzeli eğer bunu seçeceksek مَا يُمْدَحُ فَعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا مُتْلَقًا اِمْتِثَالٍ Tamam bu üç tane kaydı koyarsak gelen birçok itirazı ne yapmış oluruz? Gelen birçok itiraz. Şerhan dediğimizde kaynağı belli olur. Mutlakan dediğimizde yani bu genel hükümdür, istisnaları olabilir demiş olur. Yani biz mutlak olarak bunu böyle söylüyoruz. Ama ile yaparsa adam veyahut tam uy uyumazsa vesaire olmaz. İmtisalen dediğimizde, ihlası sokmuş oluruz içine. Anlaşıldı Anlaşıldı. Tamam. Mendubun tanımı bu. Ama en güzel hangi şekilde tanımlamaktır dedik. مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ Taleben, gayra cazim. Cazim olmayan, kesim olmayan bir dille talibin istedik. Tamam güzel. Şimdi biri bize şöyle bir soru sorsa, dese ki peki. Nedir? bu Yani biz neyi gördüğümüzde naslarda? Şimdi dedik ya, vacip şere'i bir hükümdür. Öyle mi? Şere'i hükümde ya kitapla ya sünnetle varit olur. Öyle mi? Kitap ve sünnette neyi gördüğümüzde biz buna vacip diyeceğiz? Neyi gördüğümüzde biz buna mendub diyeceğiz? neyi Sigaları nedir? Öyle mesela biz neyin sigalarını gördük? Vacibin sigalarını gördük. Doğru mudur? Şimdi o zaman ikinci meselemiz nedir? Mendubun sigaları. Tamam Mendubun sigaları. Mendubun sigaları. Mendubun sigalarından kastettiğimiz nedir? Kim söyleyecek? Yani mendubun uslupları. Öyle mi? Yani biz bu sigayı gördüğümüzde bileceğiz ki bu nedir? Bu nasıl? Bu işin mendubiyetine delalet ediyor. Yani kesin bir dille emredilmediğine delalet ediyor. Yani yapıldığında sevap veya medeh yapılmadığında hikab olmadığına delalet ediyor. Anlaşıldı? Doğru mu? Neyi düşünüyorsun? Ha. Nasıl? Ha, Tamam, onu anlatacağız. Dur. <gülüyor> Sabır. Bir, birincisi nedir? Bir karine ile sarf edilmiş olan, vücubiyetten şey, sarf edilmiş olan emirdir. Vücubiyetten sarf edilmiş olan emirdir. Tamam. Bu birinci siga. Bir karine ile ucubiyetten sarf edilmiş olan emirdir. Şimdi bir yerde bir emir varit olduğunda neye denletiyordu demiştik normalde? Ucubiyete. Daha emir ucubiyete denletir. Diyelim ki önümüze bir ayet geldi. Ayet diyor ki: "Fe katibuhum fe katibuhum in fihim hayra." Ne bu ayet ne anlatıyor? Heh şimdi develerde ne var? Yok borç için değil. Şey Deve diyorum. Kölelerde ne var? Mesela bir köle kendi nefsini azat edebilir mi? Kendi kendine ben kendimi azat ettim diyebilir mi? Diyebilir mi? Köle kendi nefsinin maliki değil ki nasıl kendini azat etsin değil mi? Ama sahibine şunu diyebilir. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Öyle mi? Sen beni serbest bırak. Ben sana borcumu taksit taksit veya da peşin bir şekilde ödeyeyim. Tamam. İslam böyle bir akit getirmiş. Bu akdin ismi ney? Mükatebe akdi. Tamam. Yazıyla alakası yok ha. Mükatebe akdi. Yani seninle kölenin kendi arasında anlaşması. Ya peşin ya ileriki bir dönemde kölenin o parayı sana ödemesi kaydıyla senin köleyi serbest bırakma. Tamam. Bu akdin ismi Mükatebe akdi. Güzel. Hangi sinğayla varit olmuş? Katibu Aslı ney? Kâtip. Onda aslı Kâtabe. Öyle mi? Kâtabe. Yukatibu, Mükâ... كَفَكَاتِبُوهُمْ Bu nedir? Emirdir. O zaman biz buradan neyi anlayacağız? Her kö, efendi, kölesiyle mükatebe akdi yapmak zorundadır. Doğru mudur? Değildir. Çünkü bunun zahirindeki emir, bir karine ile sarf edilmiştir. Nedir? Bu ayet indikten sonra birçok sahabe, kendi köleleriyle mükatebe yapmamışlardır. Birçok sahabe, kendi köleleriyle mükatebe yapmamışlardır. Ne Allah? ne de Rasulü? onları azarlamamıştır. Tamam? Bu şimdi bize neyi gösterdi? Bak bunu sarf ettik. Demek ki buradaki emir vücubiyete değil. Neye delilet eder? Mendubiyete delilet eder. Sebep? Çünkü normalde emirin terkinde ikab vardır ama burada vaka olarak terk edilmiştir. Çoğunluk terk etmiştir yani azınlık ha. Ya. Çoğunluk sahabe terk etmiştir ama ne yapmamıştır İslam? Onları azarlamamıştır. Demek ki bu emir nedir? Emru ihrşâdin'dir. Tamam? İrşad emr-ü icabın değil. Emr-ü irşaddir. Emr-ü terğibin ve emr-ü irşaddir. Anlaşıldı? Başka bir örnek verelim buna. Var mı örnek verecek olan? Mesela ve eşhedû izâ tabaye'tum. İzâ tabaye'tum. Ne diyor Allah burada? Alışveriş yaptığınızda şahit tutunuz. Doğru mu? Bu ayet-i kerime nedir? Emirdir. Eşhidu. Eşhede yuşhidu işhadendendir. Öyle mi? Ve eşhidu ekrimu efailu. Tamam. Peki bir insan bugün diyelim ki alışveriş yaparken şahit tutmadığında emre, doğal olarak vücubiyete muhalefet ettiğinden dolayı ceza mı alır? Almaz. Niye? Çünkü bu emir zahirinden bir karine ile sarf edilmiştir. O karine de nedir? Peygamberimizin Ve sahabenin fiilidir. Çünkü her alışveriş yaptıklarında o alışverişe şahit tutmamışlardır. Doğru mu? Doğru mudur Doğrudur. Mesela bir örnek verelim. Pratik var mı örnek verecek? Var. Peygamber aleyhissalatu vesselam yolda bir tane arabi diyor. Bana deveni sat. Arabi diyor al. Deve senindir. Şehre döndüklerinde bakıyor peygamber arabi şey yapıyor. E, deveyi başkalarına satıyor. Pazarlık yapıyor. Ne yapıyorsun? Neyi falan diyor. Sen bu deveyi yoldayken bana satmadın mı? Yok diyor. Sadece konuştuk. Ama ben sana satmadım. Peygamber nasıl olur diyor, sen deveyi bana sattın. Medine'de parasını sana ödemek üzere anlaştım, yok diyor. Huzeyme oradan kalkıyor diyor ki, ya Allah'a, ya Allah'ın Resulü ben şahidim ki o deveyi sana sattı. Ne ile bana şahitlik ediyorsun diyor. Hani Peygamber biliyor ki, Huzeyme o anda o mecliste yoktu. Senin yalan söylemeyeceğini bildiğim için, sadık olduğunu bildiğim için sana şahitlik ediyorum diyor mesela. Öyle mi? Burada biz anlıyoruz ki Peygamberimiz alışverişinde ne yapmamıştır? Şahit tutmamıştır. Anlaşıldı? İnşallah. İki, bu tip yani zahiri emir ama karine ile bu emirden sarf edilmiş olan şeylerdir. İki, sünnet kelimesi ve türevlerinin vaki olmuş olduğu rivayetlerdir. Tamam mı? Sünnet kelimesi ve ondan türeyen iştikak eden kelimelerin varit olmuş olduğu şeylerdendir. Ne gibi mesela? Mines sünneti gibi. Öyle mi? Ee, bir evet. önceki mustalahul hadis dersinde gördüğümüz gibi mines sünneti iza tazawwej al-bikra ala ath-thayyib 'indaha sab'an. İn kunta turidu as-sunnete fahjirr bi-salah. Öyle mi? An Shihab, an Salim, an abiye Abdullah ibn Umar. قال للحجاج إذا كنت تريد السنة فهجر في صلاة نماز هجر وقتينde kıl doğru mudur cem yaparak kıl dedi biz buradan neyi anladık sünnet lafızlarının varid olduğu şeyler de nedir mündetür 3 içerisinde ef'liyetin olduğu naslar Tamam, efdaliyyet. Ne gibi mesela? Haza efdalu min haza. Tamam? İçerisinde neyin olduğu? Efdaliyyetin olduğu naslar. Efdaliyyet varsa demek ki orada nelik yoktur? Vucubiyet yoktur. Efdaliyyet varsa orada vucubiyet yoktur. Anlaşıldı? Biraz daha açıklayalım bunu. Örnek mesela. Men iqtasale yawmal cumuati febiha Menantu pada hari Jumaat itu, dan nikmat. Dan yang beristighfar, maka wudhu günü abdest alırsa ne güzeldir. Kim de Jumaat, şey alırsa baik daripada salat Fardh. Siapa yang beribadat dengan salat Jumaat, lebih baik daripada salat Fardh. Salat Jumaat lebih baik daripada salat Fardh. Salat Jumaat lebih baik Şimdi burada biri çıksa desek ki cemaatle namaz kılmak o zaman vaciptir, olmaz. Burada çünkü efdariyet lafzı var, öyle mi? Niye diyeceksiniz? Yani bak bu meselenin aslı nereye dönüyor? Lugata dönüyor, tamam Şimdi soru şu, efdal ile alakası. Efdal siga olarak nedir? İsmi taftirdir, tamam. Şimdi burayı iyi anlayalım inşallah çünkü birçok meselede Mesela Cuma huslünün e, cemaat namazının vücubiyeti hep bu meseleye dönüyor, öyle mi? Efdal dedik nedir? İsmu u tafdildir. Güzel. Biraz nahive gireceğiz şimdi. Efdal, ism-u tafdildir. Tamam mı? i̇sm tafdil nedir? Bir vasıftır. Öyle mi? Mesela sen, ''A'lem'' dediğinde, yani o ''A'lem'' dediğin adamda ilim sıfatı var. ''Ekrem'' dediğinde, ''Ekrem'' dediğin adamda ''Kerem'' sıfatı var, öyle mi? Doğru mudur? Ehsen dediğinde adamda güzellik sıfatı var. Lakin sıfat ile, sıfat-ı müşabbehe ile ism-ı taftil arasındaki fark nedir? Mesela örnek veriyorum. Misal. Ben dedim ki Zeydun hasenun, Zeydun a'lemun. Buradaki hüsün bir sıfat değil midir? Zeyd'in sıfatı değil mi? Zeydun hasenun. Peki Zeydun a'lemu dediğinde ilim gene Zeydun sıfatı değil midir? İlim yani Zeydun daha iyi Zeyd'de bir ilim var, bir sıfat var, güzel. İkisinin arasındaki fark nedir biliyor musunuz? Bu bunda sabittir. Tamam Zeydun hasenundur. Zeyd'de sabit olan, değişmeyen, istikrar bulmuş olan bir sıfattır. Bunu dediğim zaman Zeydun a'lemu min amrin dediğimde Zeyt amr ilim var. Zeyt de ilim var ama zeytinkinde ziyade var. Tamam? Yadullu alal musharakati ve ziyade. İsmi tafdil neda lattedesh يدل على المشاركه والزياده. İki şeyin arasında bir şeyde iştirak ettiklerini, aslında müşterekler ama bir tanesinde ziyade vardır. Efdal ensaru, efdalu, a'lemu, aktabu, ahsanu kalbinde gelenler. يدل على المشاركته والزيادته tamam sen normalde Zeydun Alimun dedin mi bitti ilim sıfatı zeytde sabittir müstakrardır ama sen Zeydun Alemu dediğinde kimden daha alemdir Zeyd en alemdir kimden Amr'dan Amr'da da o zaman ilim vardır Zeytde de ilim vardır يدل على المشاركته مشارkete delalet etmi şimdi etti ve ziyade ya Amr'ın ya Zeyd'in ademi kullandığında birinin diğerinden bir ziyadesinin olması lazım şimdi dönelim وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ Öncesinde neyi zikretti? Abdest değil. Tamam. Abdest de, gusulde, fazilette müşariktirler. Ama gusulde ziyade vardır. Tamam. سَلَاتُ الْجَمَاعَةِ اَفْضَلُ مِنْ سَلَاتِ الْفَزِّ O zaman ferdi kılınan namaz da, cemaatle kılınan namaz da, nedir? Ortaktır. Ne Fazilette. Öyle mi? Ama cemaat namazı ondan nedir? Ondan daha faziletlidir. Şimdi bunu söyledik. Bu konuların sonucu budur diye değil ha. Lugat yönünden bu budur. Öyle mi? Ama biz önce lugavi meselelere geçmeden önce neye geçeriz? Şer'i hakikatlere bakarız. Doğru mudur? Yan naslara bakarız. Tercih kaidelerine bakarız. En son eğer şeriatın koyduğu kaidelerden bir şey bulamasak bu defa nereye bakarız? Lugata ve örfe bakarız. Anlaşıldı? Bu sadece meseleyi anlamanız içindir. Yoksa sırf bundan şu hüküm çıkmaz. Cuma huslu sünnettir, hükmü çıkmaz. Sırf bundan işte cemaat namazı sünnettir, hükmü çıkmaz. Bu sadece lugavi bir hakikattir. Anlaşıldı? Bu sadece lugavi bir hakikattir. Nerede kullanırız bunu? Şer'i hakikatler arasında tercih yapamadığımızda, eşit olduğunda vesaire En son ya lugata veyahut da nereye dönüyoruz? Örfe. Anlaşıldı? İnşallah. Dört silası nedir? Peygamberimizin müceret fiili. Peygamberimizin müceret fiili olabilir. Peygamberin müceret bütün karinelerden şey olmuş, bütün karinelerden tecrübe etmiş müceret ne? Müceret fiil. Peygamberin müceret fiili. Beş tergîb olan emir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazen insanlara konuşurken, bir şey anlatırken veya bir şey söylerken Ee, emir sigası kullanıyor. Tamam? Yani normal günlük hayatta da mesela sen birine diyorsun bana su getir. Arkadaşınla beraber aynı odada oturuyorsun mesela. Mutfağa gidiyorum bir şey getireyim mi diyor su getir bana diyorsun. Şimdi lafız burada normalde nedir? Emirdir. Ama sen orada kastettiğin şey emir midir? Değildir. Öyle değil mi? Arkadaşın da biliyor sen ona emretmiyorsun. Doğru mudur? Sen de biliyorsun sen arkadaşına. ama kullandığın lafız nedir? Kullandığın lafız emirdir. Doğru mudur? Babaların evlatlarla konuşma tarzı. Aile içinde mesela bir resmiyet olmadığı için diyelim anne ne der? Sofrayı kur sofra. Bu bir emir değildir aslında. Öyle mi? Herkese paylaştırılmış olan bir görevdir. Ve surunların kula o da bir beşer olarak onun da kullanımında bu tür lafızlar var. Tamam? Bu tip lafızları kullanıyor. Ama söyleyiş tarzı konu mesela örnek veriyorum. Berire kıssasını biliyor musunuz? Bu hani Hangi şart olursa olsun, yüz şart da olsa kitapta ve sünnette yoksa batıldır. Hadisinin söylenme sebebi. Şimdi Berile bir kavmin kölesi. Köle olduğu için kocası da köle. Tabi kendiyle beraber o da köle. Berile Hazreti Ayşe ile anlaşıyor, kavmiyle mükatebe yapıyor. Yani sahipleriyle mükatebe anlaşmasına giriyor. Kavmi bir şekilde en sonunda anlaşıyorlar. Berile hür oluyor. Şimdi Berile hür olunca tabi şimdi Berile köleyken köle köleydi değil mi? Nikahta kufu lazım. Yani iki tarafın birbirle eşit olması lazım. Şimdi Berire ne olmuş oldu? Hür oldu. Kocası hala köle. Tamam? Kocasına diyor ki seni bıraktım. Yani ben artık hür bir kadının. Sen ise ki kocasına rivayette diyor ki çocuk gibi onun arkasında geziyor Medine sokaklarında. "Te i̇şte, beni bırakma, beni bırakma." Ee, diye. Sonra Berire de yok diyor. Ben seni bırakacağım. Ee, adam Peygamberimizin yanına gelir Aleyhissalatu vesselam. Durumunu, halini sıkıntısını anlatıyor. Peygamberimiz de tabi çağırıyor Belire'yi diyor ki لَوْ رَاجَعْتِهِ Yani hani onu geri çevirsen, böyle yapmasan yok diyor. Yani kabul etmiyor. Şimdi burada şayet Belire'nin bu lafza yapmış olduğu e, itiraz bu vacip olmuş olsaydı Peygamberimizin onun karşılaması bu şekilde olmazdı değil mi? Biz burada anlıyoruz ki bu bir icadır aslında. Emir sigasıyla yapılan bir icadır tamam. لَوْ رَاجَعْتِهِ Yani onu geri çevirsen ne olur e, manasına? Ama belire tabi kesinlikle şey yapmıyor, ee, yok diyor yani, ee, kabul etmiyor. Anlaşıldı burası. Anlaşılmayan bir şey, burayla ilgili anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mıdır? Bunlar neydi? Vacib'in sigaları ve uslupları. Tamam? Buyur. حَلْقَ <gülüyor> لِنَسِينَ Yani şeye bakacaksın varit olduğu kısaya, varit olduğu olaya, varit olduğu şekle bakacaksın. Ondan sonra onu anlayacaksın. Tamam? Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir tane sahabeyi namazdayken yanına çağırıyor. Öyle mi? Sahabe de namazını bitiriyor, ondan sonra geliyor. Sen diyor, "Niye gelmedin?" "Ey Allah'ın Resulü diyorum, namazdaydım. Namazımı kesmek istemedim." Peygamberimiz diyor, "Allah azze ve celle demiyor ki, demiyor mu? Allah ve Resulü sizi ihya edecek bir şeye çağırdığı zaman Onlara icabet edin diye bak kızıyor burada Peygamberimiz öyle mi? Biz anladık ki buradaki emir rica emri değil yani ey falan bir gelir misin değil yani gel demiş normalde sahabeden namazımı bitireyim ee, demiş Peygamberimiz mesela ona bu şekilde uyarıda bulunmuş tamam hal dili ama mesela berireye söylemiş berire yok demiş yani la kabul etmemiş. Ama Peygamber O'na kızmamış, dememiş yani Allah demiyor mu? وَأَتِعُوا اللّٰهَ وَأَتِعُوا Rasul. Diyor demiyor mu? Dememiş yani mesela. Öyle değil mi? Burada anlıyoruz ki şey var, ikisi birbirinden farklıdır. Bu farkı açıklayacak şey de nedir? Farkı açıklayacak şey de haldir. Anlaşıldı? Evet. Kaçıncı mesele oldu bu? İki mi? Üçüncü meselemiz ne? Mendubun isimleri. Yani mendub için İslam şeriatında kullanılan farklı isimler. Mendub için ne tür isimler kullanılmış? Başka? Müstehab. Bir sünnet. İki müstehab. Üç. Tatavvû. Değil mi? Tatavvû. Dört. Nafile. Öyle değil mi? Nafile. Beş, Fadile, yani fazilet babından olan şeyler, bu ve benzeri isimler kullanılmış. Tamam sünnet, müstehab, tatavu'u, nafile ve fadile. Güzel. Şimdi burada sorumuz şu. Bu farklı farklı olan isimler, hepsi aynı manaya delalet eden isimler midir? Yoksa bu farklı farklı olan isimler, Her bir tanesi ayrı ayrı manaya delilet eden. Bu çok önemli ha. Niye önemli? Mesela ben şimdi bir fıkıh kitabı okuyorum. Tamam. Dedi ki, bu amel sünnettir, bu amel müstahaptır, bu amel nafiledir. Bunlar, bunu söyleyen alim farklı farklı şeyler mi kastediyor? Yoksa hepsi aynı manaya delilet eden farklı lafızlar mıdır? Tamam. Anlaşılıyor değil mi aradaki şey? aradaki fark güzel. Cumhur ulema demiş ki bunların hepsi aynıdır. Tamam? Yani zaten racih olan görüş de bu. Çünkü e, biraz sonra zikredeceğim niye racih olan görüşün bu olduğunu. Demişler bunların hepsi aynıdır. Yani biz bunları gördüğümüzde hepsine ne manası veririz? Hepsine aynı manayı veririz. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Ama bazı alimler demişler ki bak bazı alimlere muayyen bir mezhep yok. Mesela Şafilerden bir kısmı Hanefilerden bir kısmı, örneğin Malikilerden bir kısmı kullanım olarak ayrıma gitmişler. Yani vacip, şey e, mendub, müstehab, sünnet, tatavu, nafile vesaire bunlar ayrı ayrı manalara gelir demişler. Anlaşıldı? Mesela Süyuti ne diyor şeyde, e, Kevkabusat ede? Diyor ki, vened bu. والندب والتطوع والنافله فالمستحب وبعدنا قد نوعه Sralama yanlış söylemiş olabilirim. Bu ne? Eee, والندب والتطوع والمستحب وبعدنا قد نوعه. Yani Sra yanlış söylemiş olabilirim ama böyle söylüyor. Tamam? Diyor ki ne dip? Müstahab, tatavvu, nafile bunlar hepsi aynı manadadır. Tamam? وبعدنا قد نوعه وَبَعْدُنَ Yani bizim mezhebimizden bazıları. وَبَعْدُنَ Bizim mezhebimizden bazıları قَدْ نَوَّعُوا Tamam. قَدْ نَوَّعُوا Onu çeşitlendirdiler. Yani dediler sünnet ayrı manaya gelir, vacip ayrı manaya, müstahap ayrı manaya gelir vs. Nasıl ayrımlara gitmişler mesela? Örnek. Cumhur ulema demiş ki bunların hepsi aynı manadır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece biz demişiz sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede diye ayırırız. Tamam. Bu da fiile teşviğin daha belirgin olması için bunu yaparız demişler. Anlaşıldı da fiile teşviğin daha belirgin olması için bunu yaparız. Yoksa böyle hani sünnet-i müekkedeyi terk edersen falan değil yani. Biz sadece bunun için yaparız. Bunlar ise demişler yok. Mesela örneğin Şafilerden bir kısmı demiş ki bu ba'dun kad navu dediği kısım var ya. O kısım demiş ki sünnet peygamberimizin sürekli yaptığı ve zuhur eden şeylerdir. Tamam? Bak ayrıma gitmiş, ayrım yönünü söylüyorum. ha. Demişler ki sünnet peygamberin sürekli yaptığı ve bir de zuhur edecek yani evinde sürekli yaptığı değil, İnsanların gördüğü yerde sürekli yaptığıdır tamam mı? Müstehab bazen yaptığıdır demişler, tatavu, r. nafile olan müstahap olan şeylerden yani peygamberin sürekli yapmadığı bazen yapan şeylerden kişinin kendine vir dedinmesidir demişler. Yani mesela sen kuşluk namazını diyelim eğer sürekli kılarsan bu tatavu olur. Sen müstahap olan bir şeyi peygamberden sadır olurken müstahap olan bir şeyi kendine bir haline getirdin. Öyle mi? Ne olmuş oldu şimdi? Bu tatavu oldu demişler. Şimdi bak cumhur ulema demiş ki mesela cevap olarak misal. Peygamber ömründe bir defa hac yaptı demiş. O hacın içinde yaptığı sünnetler var demiş. Sizin bu dediğinize göre biz onlara sünnet demeyeceğiz, müstahap diyeceğiz. Doğru mudur? bir kere yapılmış bir şey. Ama biz biliyoruz ki bunlar sünnettir. Öyle mi? Sonra demişler sizin bu tatav dediğiniz şeyi biz alırsak. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam daha önce de söylemişti. Değil mi? İmam Buhari ile Müslim Talha İbn Ubeydullah'tan bize bir hadis rivayet etmişler. O da ney? Ca'a raculun min ehli Necdi sa'iru'r ra'si. Öyle mi? Yusma'u dawi dawi savtihi ve la yafqahu ma yaqul. Yani Neşt ehlinden bir adam geldi saçı başı dağınık sesinin cızırtısı duyuluyor ama ne dediği tam, anlaşı, tam anlaşılmıyor. Yaklaştı ki oza İslam'dan soruyor. Yani yaklaştı ki baktı Resulullah ona İslam'ı ne diye anlattı, kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, haç, en son adam ne dedi? وَاللّٰهِ azidu ala عَلٰى ذَٰلِكَ la اَنْقُسُ Değil mi? Onun öncesinde adam hep dedi, Hel عَلَيَّ غَيْرُهَا Yani mesela beş vakit namaz değil mi? Beş vakit namaz vardır dedi Peygamber gün içinde. خَمْسُ fil فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ Adam ne dedi peygambere? هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا Ondan başka benim üzerime bir şey var mıdır? لا إلا أن تَطَوُعَ dedi peygamberimiz. Tatavu' yapmanın üstesnadır. Öyle mi? Şimdi burada peygamberimiz vitri de buna soktu. Bütün ömrü boyunca devam ettiği sabah namazının sünnetini de buna koydu. Bütün ömrü boyunca devam ettiği bunlar. Öyle mi? Sizin tanımınıza göre tatavu olmadı. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bir itirazda bulunmuşlar. Mesela Hanefilerden bir grup demişler ki işte üç kısma ayırırız biz. Sünneti müekkedede, sünneti gayri müekkedede bir de fadile. Tamam? Sünnenü zevaiit dedikleri, sünnenü zevaiit diyorlar onlar. Sünneti müekkedede vacip kuvvetindedir demişler. Şimdi cumhur demiş ki başımıza yepyeni bir mesele açtınız. Sünneti müekkedede madem vacip kuvvetindedir o zaman vaciptir. Niye sünneti müekkede diyorsunuz? Tamam. Sünnet-i gayri müvekkeden normal sünnetler, cumhurun sünnet dediği, peygamberin devam ettiği ve vacip olmayan sünnet-i gayri, e, sünnenin yemesi, içmesi, oturması, kalkması e, vesaire böyle bir ayrıma gitmişler. Ama bunların içerisinde racih olan hangisi? Cumhurun ayrımı. Niye? Çünkü diğer getirilen taksimatların hepsinin üzerine itiraz yapılabilir ve bu itirazlar da zahir itirazlardır. Rastgele itirazlar değil, naslar ile varit olmuş olan itirazlardır. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Devam edelim mi? Duralım mı? Duralım mı? Tamam. Sorunuz var mı? Sorusu olan var mı? Konuyla alakalı? Konuyla alakalı sorusu olan? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ